Yaşam için teknoloji. Merhaba, bu yıl İskoçya'nın Glasgow şehrinde gerçekleşecek Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği 26. Taraflar Konferansı hazırlıkları koronavirüs gölgesinde gerçekleşiyor. İklim krizine karşı uluslararası yürütülen en kapsamlı müzakere dünyanın dört bir yanından iş insanı, devlet insanı, aktivist ve bilim insanını bir araya getiriyor. Guardian'dan Fiona Harvey'in haberine göre virüs salgını nedeniyle sınır kapılarının kapatılması ve belli bölgelere uçuşların yasaklanması şimdiden hazırlıkları engellemiş durumda. Müzakereler Kasım ayında gerçekleşecek olsa da iklim zirvesinde sorunları çözüme ulaşması için gereken diplomasi turu hali hazırda bugün devam ediyor. Normalde bu aşamada şarpa yani çırakların iklim görüşmelerinden önce ev sahibi ülkeden yetkililer ve politikacılar Kilit ülkelerde toplantı yapacaklardı. Bununla birlikte müzakereler konusunda deneyim sahibi insanlar İngiltere ve Birleşmiş Milletlerin diplomatik hazırlıklara devam etmek için iletişim teknolojisinden yararlanacaklarını belirtti. Paris görüşmelerinde müzakereciler video konferansını giderek daha fazla kullanmıştı. Bu teknolojilerin kullanılmasının seyahatten kaynaklanan sera gazı emisyonlarını azaltma avantajı da bulunuyor. Güzel bir haberle devam edelim. Yusuf Yavuz yapmış bu haberi. Antalya'nın Manavgat ilçesinde bulunan Köprülü Kanyon Milli Parkı'nın sınırları yaklaşık 10.000 hektar genişletildi. Böylece Isparta'nın Sütçüler ilçesinde bulunan Sarp Dağı'nın önemli bir bölümü Köprülü Kanyon Milli Parkı'na dahil edildi. Dünyesinde Akdeniz Servisi Ormanı, Konglomera kayalıkları, kanyonlar ve antik yerleşimlerin yanı sıra köy yerleşimlerini de barındıran Milli Park'ta yapılan sınır değişikliğiyle resmi gazetede yayınlanarak yürürlüğe girdi. Buna göre kaynak değer özelliği bulunmayan ancak koruma sütüsü nedeniyle kurum ve vatandaşlar arasında çatışmalara neden olan bazı köy yerleşimleri Milli Park sınırının dışına çıkarılırken, kaynak değerleri açısından zengin olan yaklaşık 10.000 hektarlık yeni doğal alan Milli Park'ın kapsamına alındı. Köy sınırlarındaki orman arazileri ise Milli Park kapsamında bırakıldı Böylece köprülü kamyon milli parkı 47 bin hektare aşan yüz ölçümüyle Türkiye'nin 6. büyük milli parkı oldu. Özellikle sektör ve kent ölçeğinde iklim değişikliğine uyumun güçlendirilmesi yoluyla toplumsal direncin arttırılmasını hedefleyen bir proje. Türkiye'de iklim uyum eyleminin güçlendirilmesi projesi Ankara'da açıldı. Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti finansal desteğiyle Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile UNDP yani Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı ortaklığı ile geliştirilen proje kapsamında ulusal iklim değişikliğine uyum politikaları için daha iyi karar verme araçları oluşturulması hedefleniyor ve kentsel uyum planlama çözümlerinin sunularak Avrupa Birliği ve uluslararası toplumla iklim değişikliğine uyum için kapasite geliştirme ve ağ faaliyetleri bulunuyor. Bununla birlikte iklim değişikliğine uyum eylemini uygulamak için bir de Uyum hibe programı da sunacak proje, politika, teknik ve işlevsel referans çizgileri geliştirerek Türkiye'de iklim değişikliğine uyum için uygun bir ortam oluşturması planlanıyor. Projeyle ayrıca kamu kurumlarıyla yerel yönetimler, bölgesel kalkınma ajanslarıyla odalar, sendikalar, üniversiteler, araştırma enstitüleri ve sivil toplum örgütlerine ulaşılması hedefleniyor. UNDP yani Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı Türkiye Mukim Temsilci Yardımcısı Sukrop Kajimatov şunları söyledi. Türkiye'de iklim kaynaklı krizlerin sayısı artıyor. Geçtiğimiz 20 yılda bu krizler 1995-2000 yıllarına kıyasla 6 kat arttı. Dayanıklı altyapı çalışmaları iklim değişikliğiyle mücadelede kilit rol oynayacak. Avrupa Birliği Delegasyonu Temsilcisi Angel Gutierrez Hidalgo ise İklim eylemi için herkese ihtiyacımız var. Hepimiz risk altındayız derken ayrıca Paris anlaşması için uluslararası aksiyonlar alınması gerektiğini belirtti ve Avrupa Yeşil Sözleşmesi'nin sadece Avrupa Birliği değil, bölge içinde iklim krizinin çözümünde bir fırsat olduğunun altını çizdi. Amerika Birleşik Devletleri'nden bir enerji üreticisi yaptığı açıklamada yeni karbon politikasıyla beraber faaliyetlerinden kaynaklanan emisyonları ...2035 yılına kadar %70 oranında düşüreceğini söyledi. Buradaki kilit nokta faaliyetlerinden kaynaklanan emisyonlar. Houston, Texas merkezli şirket aynı zamanda konut sektöründe ısıtma, cihaz ve donanımlarda kullandığı... ...doğal gaz sonucu ortaya çıkan emisyonları da 2040 yılına kadar %20 ila 30 oranında düşürecek. Dünyanın her yerindeki enerji şirketleri, yatırımcıların iklim değişikliği mücadele konusundaki baskıları üzerine... Karbon emisyonu azaltma hedeflerini bir bir açıklıyor. Uluslararası Doğa Koruma Birliği'nin verilerine göre geçen yıl 26 bin aşkın canlı türü yok olma tehlikesiyle karşı karşıyayken bu yıl bu sayı 30.000'i 30 geçti. Çok endişe verici. Ayüseyin'in yayınladığı kırmızı listeye göre yüzer gezerlerin %41'i, kozavaklıların %34'ü, mercan resiflerinin %33'ü, memillerin %25'i ve kuşların %90'i. 14'ü nesli tükenme tehlikesiyle karşı karşıya olan canlılar arasında bunun nedenleri ise küresel ısınmak, kaçak avlanma, doğal yaşamların giderek azalması. Tarım, mobilyacılık, madencilik sektörleriyle altyapı için arazi kullanımı da doğal yaşamları yok ederek bitki ve hayvan türlerinin geleceğini tehdit ediyor. İklim krizine karşı ve doğa için harekete geçtiğimiz bir gelecek diliyoruz. Esen kalın.